Ölüden Mektuplar 2 Dostlarım, Bitişikteki komşum Yargıçlıktan emekli, Görmüş geçirmiş biri. Ona hiç bulaşmamış Dünyada rüşvet kiri. Bir gün sohbetimizde Gerçeklere el attı, Uzun uzun anlattı. Buradaki mahkemede Kart vizite bakılmaz, Paşa maşa takılmaz, avukat filan sokulmazmış araya ne kralın krallığı sökermiş ne de falcı sihirbaz burada dil dökermiş dünyada gizli kalmış bütün kılcal deliller mahkeme huzuruna tek celsede serilir ve de bütün kararlar anında verilirmiş netice değişmezmiş torpille iltimasla adli hata olmazmış Yargıda asla Burada vapur, tren, trafik derdimiz yok Boş zamanımız pek çok Bürokratik işlemler bilseniz öyle rahat Duruşma dinliyoruz Günde 8-10 saat Bunlardan birkaçını size de anlatayım Hem yorum yaparsınız Hem hisse kaparsınız Hüsnü Bey'i kulüpten şöyle böyle tanırdım Hatta onu biraz da yardımsever sanırdım. Bir zamanlar Hüsnü Bey politikaya girmiş, yükseldikçe yükselmiş, ona bu renkli hayat pek çekici gelmişti. Bir gün kulüpte bana, ''Gerçek olan bu dünya öteye inanma hiç, beylik çeşme akarken gelsen de iç.'' demişti. Meğer bizim Hüsnü Bey sahnede inci döker, poliste garibanın ciğerini sökermiş. Biliyorum dostlarım, şu anda aranızda böyle hüsnüler pek çok. Buradaki cezalardan haberleri bile yok. Hüsnünün duruşması oldukça kısa sürdü, yargı bütün suçlarda teammüt gördü, müebbet kararıyla defteri dürdü. Üç gün önce başka bir suçlu vardı sırada, Ağır ceza reisiymiş orada, Tanzanya'da. İdamlık bir davada bilerek taraf tutmuş, iri bir lokma yutmuş. Daha sonra reis bey lokmalara alışmış ve yıllarca bu teknikle çalışmış. Yargıç olduğu için ek sorular soruldu, üzerinde özellikle duruldu, özel tartı kuruldu. Ve nihayet reisin suçu sabit görüldü, yakıtı insan olan bir zemine sürüldü. Hele bir gün çok ilginç bir duruşma izledik. Davacılar safları tıklım tıklım doldurdu, böylesine bir manzara görülmemiş rekordu. Bu defa sanığımız doktordu. Savunmada yaptığı anatomik çalımlar bizleri de çok yordu. Azrail'i sollamış, hastaları erken erken yollamış, ekonomik tansiyonu titizlikle kollamış, tapuları pullamış. Hipokrat'ı yavaş yavaş yatırmış, iğne diye çuvaldızlar batırmış, yükü alıp götürmüş, işi bitirmiş. Ne var ki bu arada birkaç fakir hastanın durumuna hislenmiş, masraflarla birlikte, tedaviyi üstlenmiş. Bu davranış doktora artı puan getirdi ve toplam cezasının yarısını götürdü. Şu anda aranızda benim duruşmayı da merak edenler vardır. Bana verilen ceza acaba ne kadardır? Detayları atayım, kısaca anlatayım. Benim dosyada biraz gıybet ve kul borçları noksan hesap edilmiş fitre zekat harçları, gönül suçları vardı. Bu suçları işlerken bir kötürüm hastayı sıkça ziyaret etmiş, bir yetimin peşinden yaz-kış demeden gitmiş, akşamcı dostlarımı genç yaşımda terk etmiş ve geçimsiz karıma 20 yıl sabretmişim. Bütün artı eksiler tartıda birleştiler, birbirini götürüp nötrleştiler. Ben henüz korkulara ümitleri ekliyor, hakkımdaki kararı Araf'ta bekliyorum. Geçenlerde cennetin yakınında dolaştım. Kapıdan içeriye bir göz atınca şaştım. Bülbüller tuğbaların dallarında şakıyor, o Kevser şarapları oluklardan akıyor. Kimi Kaftan kuşanıp zinetini takıyor, kimi sonsuza dalmış tahtından bakıyordu. Hepsi gençti, fark yoktu beden gücünde, yaşları donmuştu otuz üçünde. Kurulmuştu önlerinde bin bir çeşit sofralar, sofralara eğilmiş dal dal meyveler, kopacaktı sanki el uzatsalar. Ya o billur kaplar, taslar, sahanlar Yok, yoktu sofralarda, ne ararsan var, Tepsiler elmastan, kadehler yakut, Hiçbir noksan bırakmamış orada mabud, Hele bir de var ki orada huriler, Şu aciz kalemim sizden af diler, Onları görmeyen göz güzelden ne anlasın, Dünyadaki şairlerin kulakları çınlasın. Simsiyah bakışlı o iri gözler, riyasız, lekesiz, pürüzsüz yüzler, Kusursuz bedenlerin şahidi izler, O şeffaf tenleri tül tül ipekler gizler, Görmek gerek dostlarım, yetmiyor sözler. Bir yanda som altından saraylar, köşkler, bir yanda muhteşem ölümsüz aşklar bin renkli sedefli anka kuşları yollarda pırlanta parke taşları semalarda haktan selam nakşeden izler cam göbeği mavisi berrak koylar denizler her dekorda yedi bin renk yedi katlı sahneler sahillerde kum yerine inci taneler Cennet dedikleri neymiş meğer Dünya dertle dolsa çekmeye değer İstiyorsanız eğer Kapıdan ayrılırken nasıl pişmandım Dünyada boşa geçen yıllara yandım Sizi kıskandım Sizin olsun en içten başarı dileklerim Sınavınız bitince hepinizi beklerim